Hayatın Renkleri Hayatın Renkleri'nin 10. bölümünden merhaba. Türkiye'de yaşayan gay ve lezbiyen bireylerin görünürlüğünü artırmak ve insan haklarından her birey gibi özgürce yararlanmalarına destek olabilmek amacıyla hazırlanan ve radyolarınıza konuk olan Hayatın Renkleri'nin bu hafta oldukça renkli ve keyifli bir konusu var. Mizah ve Eşcinseller Sevgili dinleyiciler 12 bölümden oluşan Hayatın Renkleri dizisinin Mizah ve Eşcinseller konulu 10. bölümünün stüdyo konukları Ege Üniversitesi Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı Sosyal Psikolog Profesör Doktor Melek Göregenli, gazeteci Kürşat Kahramanoğlu, terziyema Barbaros Şansal ve yazar Mehmet Murat Somer. Hayatın Renkleri başlıyor. Hayatın Renkleri. Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonunun katkılarıyla gerçekleşen Hayatın Renkleri programının bu haftaki konusu Mizah ve eşcinseller konuklarımızsa Ege Üniversitesi'nden e, Sosyal Psikoloji Anabilim Dalından Profesör Doktor Merek Göregenli ve eski akademisyenlerden şu anda da Birgün Gazetesi Yazarlarından Kürşat Kahramanoğlu. nasılsınız? İyi teşekkür ederiz. <gülüyor> Hoş geldiniz stüdyomuza. E, i̇sterseniz hemen konumuzun ne olduğunu şöyle bir anlatalım. E, neden bahsedeceğimizi hatırlayalım. Mizah ve eşcinseller dediğimiz zaman öncelikli olarak akla gelen ilk şey sanıyorum ki mizahta eşcinsellik figürünün kullanılması. Bunun ilgili olarak bize neler söyleyebilirsiniz? Yapılan çalışmalarda özellikle sanırım Ege Üniversitesi bünyesinde birçok çalışma yapılıyor bu konuda. Mizahta eşcinsel figürleri nasıl kullanılıyor? Eşcinseller mizahta genel olarak bir kategori e, olarak tarif ediliyorlar ve eşcinsellere yönelik ayrımcılığı besleyen e, stereotipik yargılar mizah yoluyla çok daha çabuk yaygınlaşabiliyor özellikle gençler arasında. Biz öğrencilerimle birlikte karikatürlerde özellikle eşcinselliğin nasıl ele alındığını inceledik. Erkek eşcinselliği mutlaka kadınsılaştırarak davranışı çiziliyor. Komik öğesi olarak bu kullanılıyor. Eşcinselliğin bir hastalık, sapkınlık olduğu şaka ya da komik unsuru olarak kullanılıyor. Eşcinsellerin seksi aşırı düşkün oldukları taciz yapmaya daha yatkın oldukları yönünde mesajlar içerebiliyor komik unsur. Bir de tabii şöyle bir şey yaptık aslında mizahi öğe olarak örneğin yaşlılar ele alındığında kullanılan komik unsuruyla eşcinseller ele alındığında kullanılan komik unsuru ...ayrımcılık bakımından çok farklı oluyor. Eşcinsellere yönelik mizah... ...daha çok eşcinsellere yönelik ayrımcılığı... ...besleyen bir e, nitelikte oluyor. Ve bu özellikle... ...karikatür bizim ülkemizde... ...çok yaygın bir mizah medyası olduğu için... ...ve gençler tarafından çok fazla... ...tüketildiği için eşcinsellere yönelik... ...ayrımcılığın gelişmesi... ...ya da pekişmesi için... ...çok önemli bir rol oynayabilir... ...diye düşünüyorum. E, Tabi tersi de az sayıda da olsa ayrımcılığı bir komik unsur haline getiren karikatür örneklerini de rastladık biz araştırmamızda. Mesela eşcinsellerin doktora götürülüp tedavi edilmesini alaya alan karikatürler var. Ben şunu mutlaka söylemek istiyorum. Aslında böyle baktığımız zaman sanki eşcinselliğin şakası yapılmaz ya da eşcinsellik şakası yapılamaz bir konuymuş gibi algılanabilir. Öyle değil her şeyin şakası yapılabilir ve Mizah genel olarak daha hümanistik bir dünya görüşü açısından çok önemli bir şeydir ama unutmamak lazım ki mizahta komik unsurun ayrımcılığı beslemesi çok mümkün ve stereotip geliştirmeyi beslemesi çok mümkün. O yüzden neyin komik unsur olarak ele alınacağı da çok önemli. Hayatın Renkleri. Mizahın en çok karşımıza çıktığı yerlerden biri de hiç kuşku yok ki televizyonlar. Profesör Doktor Melek Öregenli'nin de bahsetmiş olduğu stereotip yaratma ve eşcinsellik üzerinden mizah yapma, Türk televizyonlarında çok sık rastladığımız bir mizah yapma yöntemi. Peki televizyonculuk alanında dünyadaki öncü ülkelerden birisi olan İngiltere televizyonlarında da eşcinsellik mizah unsuru olarak kullanılıyor mu? Gazeteci Kürşat Kahramanoğlu hayatın renkleri için cevaplıyor. Bir kere yurt dışında da bu yeni bir şey değil. Mesela İngiltere'de İngiliz televizyonunun en ünlü tiplemelerinden biri. John'un Endun'de şimdi öldü o tiplemeyi yapan aktör çok da iyi bir aktördü yıllarca İngiliz televizyondada Are You Being Served bir komedi dizisinde gayet efemine bir satıcıyı, süper bir süpermarkette çalışan hikayeler onun cinselliği etrafında böyle bir tipin şu anda İngiltere'de olması biraz zor. Yani fazla stereotipik hmm. e, İngiliz e, seyircisi özellikle cinselliğin anlaşılma düzeyinin geldiği noktada bunu kabul edeceğini zannetmiyorum. Ama Türkiye'de bunu bu öğeleri kullanan ve kendi cinselliklerini hiçbir şekilde deklare etmeden hmm. efendime söyleyeyim kendi cinselliklerinin ne olduğu belli olmayan ama başkalarının cinselliği üzerinden e, şey yapan sanatçı çok ve bunlar hoş değil. E, ayrıca da şu soruyu sormak istiyorum. İnsanlar neye güler? Bana göre biraz insanlar eşcinsel şakalarını ve şeyleri beğendikleri zaman esprileri ve karikatürleri kendilerini görüyorlar orada. Peki acaba cinselliğin genelde toplumda bir tabu olarak görülmesinin ve eşcinsellik gibi bir kavramın da bu cinsellik içerisinde iyice marjinal bir unsur olmasının da etkisi var mı? Pek çok şeyin etkisi var. Aslında mizah çok karmaşık ya da insanın neye güldüğü çok karmaşık psikolojik süreçlerle ilgili ama özellikle ayrımcılık içeren mizah açısından söylüyorum. Çünkü eşcinsellikle ilgili mizahın her türü her zaman ayrımcılık içermeyebiliyor. Ama ayrımcılık içeren mizahın türünde ben şöyle bir mekanizma işlediğini düşünüyorum. Düşen insana güleriz ya. Orada iyi ki ben düşmedim. Duygusunun verdiği bir rahatlamanın getirdiği bir gülme vardır. Şimdi ayrımcılık içeren mizahta çünkü eşcinsellik ...olumsuz bir kategori olarak tarif ediliyor. Olumsuz serotiplerle tarif ediliyor. Ve o zaman da heteroseksizmin yani ideolojik olarak heteroseksizmin getirdiği bir şey bu. Ben bu durumda değilime gülünüyor. Onda tabii bir aşağılama var, empati kuramama var, pek çok, pek çok şey var. Ama açık bir jiyerarşik zihinsel yapı orada söz konusu olan. Yani ben onlardan değilim ve onlar daha kötü durumdalar buna gülünebiliyor bir de tabii Kürşat'ın söylediği şu anlamda çok önemli bir şey var mesela eşcinsellerin hani çok böyle cinsel davranışla ilgili falan espriler yapıldığında evet orada insanlar biraz kendilerini sanki bence görüyorlar heteroseksüel olan insanlardan bahsediyorum bir anlamda kendi söyleyemedikleri kendi yapamadıkları komik haline getiriliyor ve orada o tür bir mekanizma belki işliyor ama hemen bir şey aklıma geldi. Sadece yazılı görsel medyada değil. Mesela ben izlediğim bir ismini söylemeyeyim. Umarım dinliyorsa kendi biliyordur ama mesela çok önemli bir stand-up gösterisi yapan birisinin stand-up gösterisinde şöyle bir şeye tanık olmuştum. Bir finans ya da banka müdürünü eşcinsel olarak canlandırıyor ve işte para piyasalarındaki durumu soruyor ona bir müşterisi. O da işte eşcinseller her zaman mutlaka çok kadınsı olmaları gerekiyormuş gibi o bildiğimiz tipik stereotiplerle hani ayollu falan konuşarak finans piyasaları hakkında bilgi veriyor. Komik olarak bunu yapıyor ve telefonu kapattığında da şunu söyledi bize yani sende bu izleyenlere. Şimdi düşünebiliyor musunuz böyle bir banka müdürü dedi. Şimdi insanlar onu izlerken güldüler. Orada neye güldükleri hakikaten ilginç ama burada daha kötü olan şu. Buradan feminen ya da daha kadınsı hareketleri olan bir eşcinselin banka müdürü olamayacağı şey çıkıyor. Çünkü bunun altında yatan ideoloji ne? Eşcinseller aslında teknik sofistikasyon gerektiren, daha gelişmiş bilgi birikimi ve zihinsel düzey gerektiren işleri yapamazlar. Yani bu nedenle mi yapamazlar yoksa kadınsı hareketlerde olmakla paralar hakkında bilgi vermek çelişmez birbiriyle. Anlatabiliyor muyum? Yani bu yolla ...komik yoluyla aslında ciddi bir ayrımcılık görüklenebilir. Şimdi bir kere burada konuşmamızda hep şeyi konuşuyoruz yani... Erkek eşcinselleri e, konuşuyoruz bir. Hı. İkincisi erkek eşcinselleri konuşurken de eş, erkek içlerinin çok stereotipik halini konuşuyoruz. Evet. Bir kere dünyadaki eşcinseller arasındaki eşcinsellerin çoğu, büyük bir çoğun erkek eşcinsellerinin feminelliği bilakis masküel olmak istiyorlar. Ve mantıklı olan da bu. Yani onların çekici buldukları insanlar erkekler kadınsı erkekler değil. Niçin kendisi de kadınsı erkek olsun? Kendini çekici hale getirmemektir o. Yani bu çok komik bir şey. Ama Türkiye'de bu konu ciddi bir hiyerarşi olduğu için işte evet. erkekler, onun altında kadınlar, onun altında işte erkek rolünü oynayan eşcinseler, onun altında... E, en alta transseksüeller, travestiler. Evet, böyle bir hiyerarşi olduğu için. Eşcinsellik stereotip hale getirdiği zaman komik hale konması da gayet ideolojik ve yapılmış i̇deolojik. bir şey. Yani o insanları aşağılamak için. Bunda aynen Mele'nin söylediği gibi bir kere bir e, şey kurtulmuştur. Oh ben onlardan biri değilim. Ben heteroseksüelim ve üst bir sınıfa aletim. Evet. İkincisi bazıları ise insanlar şunu görüyorlar. Yani eşcinselliklerini görüyor, yakalıyor o insanda. Fakat bunu Efendimiz hiçbir zaman açıklayamayacağı için o da gene bir rahatlama. Hiç olmazsa yani insanların bundan haberi var ki böyle bir tipleme olmuş televizyonda diye. Katılıyorum çok bu şey konusuna. Yani neyin komik olduğunun cevabı çok karmaşık süreslerden geçip oraya geliyor. Kolay değil. Ama eşcinselliğin komik hale getirilmesi, özellikle eşcinselleri efemine, Sadece bir stereotipe indirmesi, bütün kadınları, biseksüelleri, transseksüelleri hepsini çıkartıp bu sadece bunun nedeni de onları aşağılamak. Çünkü toplumumuzda efemine bir erkek olmak makbul bir şey değil, macho bir erkek olmak makbul. Ama aynı şekilde kadınlarla ilgili baktığımız zaman da hanım hanımcık kadın figürüyle çok çelişen daha sert daha erkeksi kadın figürleri de çok tercih edilen bir şey değil toplumda ama lezbiyenliğin üstüne gidilip bu tarz espriler mi yapılmıyor? Ama o da bir aşağılama, yapılmıyor. o da yapılıyor, o da bir aşağı, onda da efendim, söyleyeyim yani erkek kadın, siz erkeksiniz diyor de demek oluyor yani. Ama şimdi bence lezbiyenliğin zaten e, erkek eşcinselliğine göre daha az gündemde olması, daha az. Konuşulur olması daha az mizahının yapılır olmasının altında şu da yatıyor. Yani sonuçta lezbiyenlik kadınlarla ilgili bir alan ve kadınlığın tehdit edilmesi erkekliğin tehdit edilmesi kadar ciddi alınacak bir şey değil. Yani kadınlar, en azından erkekleşiyorlar kadınlar. Ya yani evet kadınlar kendi aralarında eğleniyorlar yani sonuçta ama erkek eşcinselliği. Ve eşcinsellik komik hale getirildiğinde hep kadınsı erkek eşcinseller komik haline getiriliyor. Çünkü orada ihanet çok daha açık. Yani bir erkek erkek gibi davranarak eşcinsel yaşamını sürdürüyorsa erkeksi davranışlarla o kadar e, dert olmayabilir çünkü görünmüyor ama bir erkeğin kadınsı hareketleri tercih edip böyle davranması e, müthiş bir erkekliğe ihanet yani bütün bunların altında yatan aslında heteroseksist erkek egemen ideoloji ve onu tehdit eden her şey. E, size, kendi başımdan geçmiş bir anekdot anlatayım çok seneler önce 70'li yılların sonunda ben e, ilk defa e, birkaç sene kaldıktan sonra İngiltere'den Türkiye'ye geldim o sıralarda İngiltere'de erkek gençlerin kulaklarını delmeleri çok modaydı hmm. ben de oraya yeni gitmiş genç bir insan olarak bodaya uydum ve kulağım delik geldim ama 70'li yılların sonunda Türkiye'de kulağa delik bir tek var. vardı evet. onunla nasıl davranıldığını biliyorsun şimdi biliyor, görüyorum gençlerin hepsi kulağa delik e, ve de çok da yakıştığını düşünüyorum. Ben o, o seferde ilk defa kulağa değil, gayet şey bir şekilde Ankara'dan e, İzmir'e motorlu trenle gittim. Yolda tren de benden başka iki çift vardı, karı koca herhalde. E, efendim, erkekler kendilerine hakaret kabul ettiler. Başka bir erkeğin aynı kompartmanda seyahat eden kulağının delik olmasını. Ve itirazları da şu şekilde, bu karılarımıza hakarettir kadına hakaret hakaret evet. ediyorsunuz. Kadınlar diyor ki, "Hayır, bir hakaret kabul etmiyoruz." diyor. Bu kadar. "Hayır, biz seni illa indiririz, eski Ağzını burnunu kırarız." diye böyle tehdit diyorlar. Kadınlar diyor ki, "Yapmayın çocuğu yalnız rahat bırakın. <gülüyor> biz bunu hakaret kabul etmedik." Şimdi çok enteresan. Burada ben sonradan tabii bu olay üzerine çok düşündüm. Kadınlar tabii ki hakaret kabul etmiyor. Yani ta kompartmanın öbür ucunda oturan bir genç erkeğin üniversite öğrencisinin kulağının delik olması neden kadınlara hakaret olsun onlarca Ama hani erkekler kendi erkekliklerinin sorgulandığını zannediyorlar bir başka erkeği. Kendilerini hiçbir zaman göremeyecekleri bir durumda görerek. <gülüyor> Ve bu onlara bir tehdit teşkil ediyor. Ve de bu yüzden de efemine eşcinselleri küçük düşürmek için Efendime söyleyeyim, onlarla dalga geçecek bir komedi figürü, figürü hali. Yoksa tehdit oluyor. Tabii. Yani tehdit olmaması için onları adam yerinden çıkarmamız evet. lazım, adamsınız. Bunun bir diğer belki ayağı da aslında kullanılan bazı sözlü ifadeler sanıyorum. Gerek aşağılamak, gerek dalga geçmek, gerek espri yapmak amacıyla kullanılan e, bazı kelimeler var. Bunların yeni yeni görülen bir diğer uygulaması da eşcinseller arasında kullanımı. Yani bir nevi hmm. normalleştirme çalışması kapsamında bazı sözcükler artık... E, eşcinseller tarafından bakın biz bunu hakaret olarak algılamıyoruz diyerek daha sık kullanılmaya başladı. Sizce bunun gerçekten de mizahı veya bu algılayışı normalleştirme üzerine bir etkisi olabilecek mi? Batıdaş evet. örnek olduğunu Oldu. gösteriyor. Yani aynen 30-40 sene, 40 sene Amerika'da İngiltere'de, Fransız'a Hollanda'da bugün Türkiye'de kullanılan Efendime söyleyeyim ve ciddi bir hakaret kabul ediler. futbol başına gittiği zaman hakemi en sevmeyenlerin iyi ile başlayan bir bağ, bağları var ya o mesela onun aynı karşıtları yıllar önce yurt dışında birçok ülkede aynı şekilde hakaret olarak kabul ediliyordu. Fakat eşcinseller bunu dediler biz bunu kendimize şey yapacağız. Mesela queer kelimesi İngilizce'si. Evet. Hatta queer studies olarak geçmeye başladı evet, sanıyorum bazı yerlerde. Fazla Amerikan bir şey o. Yani Avrupa'da evet. o kadar popüler değil. Ama bu çok sizin söylediğinizin örneğidir. Yani Amerika'daki eşcinseller değişik eşcinsel kategorilerin hepsini de bir araya getirdiğini de düşünerek yani işte bir seksüel, lezbiyen falan filan Ayrı ayrı kategori olacağına bir tek queer kelimesi. ve Ama queer kelimesi aslında İngilizce'de hala da kullanılan bir kelime. Hakaret tamiz bir kelimedir. Hoş bir kelime değildir. Ama e, yavaş yavaş bunun manası değişti. Bu zaten dilde olan bir şey ama bu biraz mühendislik yoluyla yapılmış bir değiştirme. Evet. Yani e, bunu hakaret olarak algılamalı gereken insanlar e, aynayı ters çevirip hayır biz bu kelimeyi hoş bir kelimeye çeviriyoruz diye ve birçok de de başarılı oldular. Hayatın Renkleri. Az sonra Hayatın Renkleri'nde yazar Mehmet Murat Somer konuğumuz olacak. Şimdi ise 1930'lı yıllarda eşcinsel kulüplerinden çıkan bir danstan esinlendiği şarkısı Vogue'la Madonna'yı dinliyoruz Hayatın Renkleri'nde. Sırada Mehmet Murat Somer var. Mehmet Murat Somer, aşk, nefret, cinayet, ölüm, seks, gerilim, ihtiras ve en önemlisi komedi harmanlayan ve yarattığı polisiye mizah anlayışının içine burçak adlı trevesti bir kahraman koyarak denenmemişi deneyen bir yazar. Kitapları Penguay Yayın Evi tarafından İngilizce olarak da yayınlanan Hopçik İyaya ya polisi serisi en çok satanlar arasına girmiş, Türk Edebiyatı'nın son yıllardaki en farklı ve belki de en komik kalemi Mehmet Murat Somer, hayatın renklerinin sıradaki konu. Mehmet Murat Somere eşcinselliğe odaklanan ve mizahi yönü zayıf espri anlayışının eşcinselliği aşağılamasını engellemek amacıyla ne yapılabilir, ayrımcılık içeren incitici ve aşağılayıcı espriler nasıl önlenebilir diye sorduk. Mizahı bir kenara bırakalım tek başına. Bize karşılık aşağılama amacıyla kullanılan herhangi bir şey bizim kabulümüzle ilgili. Ben eğer herhangi bir şeyimin farkındaysam, özelliğimin, davranışımın e, ya da düşüncemin ve buna kendim kabul gösteriyorsam, farkındaysam ve ben bununla barışıksam bu bana karşı bir aşağılama unsuru olmaktan çıkar. Yani mizah dışı olarak da söylüyorum bunu ki mizah da hayatın bir parçasıysa bütününü kapsıyor bence. E, kişisel özelliklerimizle de ilgili bu. Yani e, işte hani ben gözlüklüyüm. ...bana dört gözlenmesi beni incitebilir... ...eğer ben bu gözlüklülük kavramımla barışık değilsem... ...ama ben bunun farkındaysam... ...kabulleniyorsam... ...o zaman bu beni incitmez... ...aynı şey kilo için yani şişkoluk... ...kellik gibi konularda eşcinsellikle de ilgili... ...kişiler kendileriyle barıştıkları vakit... ...bunu kabullenip ortaya çıkarttıkları vakit... ...bu bir aşağılanma olmaktan çıkar... ...bizde de eşcinsellerin bir kısmı... ...dünyanın bir yerlerinde olduğu gibi... ...kendilerini saklamayı tercih ediyorlar... ...değilmiş gibi yapıyorlarsa... E o zaman aşağılanabilirler bu tür sözlerle ama kişi kendisi bunları taşıyor ve de bunu gururla sunuyorsa o zaman zedelenecek bir şey kalmıyor. Aynı şeyi mizahı da kapsayacak şekilde ifade ettiğime inanıyorum. Bizi aşağılayacak şeyleri kendi kabul etmemizle ilgili bir şey bu. Eğer ben bunu kabul ediyorsam ve sahipleniyorsam o zaman bu benim için bir aşağılanma nedeni olmaktan çıkar. Aşağılanma nedir? E, bir marjinalite ve kişilerin bundan utanmaları. Eğer durumda utanılacak bir şey yok noktasına gelebiliyorsak espri olmaktan da çıkar bu. Peki, yazarların ve de özellikle eşcinsel yazarların eşcinsellik üzerinden bilinçli olarak kurguladıkları bir mizah anlayışı oluşturularak aşağılayıcı, ayrımcı olmadan bir mizah üretilmesini teşvik etmek de mümkün olabilir mi? Bu yönde bir çaba Türkiye'de bir edebiyatında var mı? Mehmet Murat Sömer hayatın renkleri için cevaplıyor. Türkiye'deki eşcinseller adına baktığımız vakit Türkiye'de kaç kişi out kendini kabul etmiş veya e, eline bayrağını alıp ortaya çıkıyor diye baktığımız vakit sayı çok az haliyle üzerlerindeki baskı çok bu durumda e, bunların kendi başlarına bir espri üretmelerini veya bunun da e, kültürde bir yer bulduğunu söylemek bana birazcık eksik gibi geliyor yani Türkiye'de kaç tane kendini kabul etmiş eşcinsel yazar onların da kaç tane kitabı var diye baktım vakit edebiyatta böyle bir şeyden kültürde böyle bir şeyden bahsetmek zor hani 3 tane şarkıcıyla sınırlı ve paparazide kalıyor durum bence Söz konusu bir çaba içerisinde olan ve kendi işçilselliği üzerinden aşağılamaya ve ayrımcılığa tezat bir mizah üreten ender kişilerden birisi de modacı ya da kendi ifadesiyle terziyamı Barbaros Şansa. 2006 yılında Cuma geceleri Habertürk kanalında Toplu İne adında bir late night show hazırlamıştı Barbaros Şansa. Ancak Toplu İne genel ahlaka aykırı gerekçeleri Türk uyarısının ardından 27 Nisan 2006'da yayından kaldırılmıştı. Toplayın programı ve Türk televizyonlarındaki ayrımca mizah ile ilgili olarak Barbaros Şansal'la Mayıs ayında ikinci homofobik açta buluşma için Ankara'ya geldiğinde yaptığımız sohbetin bir kısmı hayatın renklerinde aslında çok fazla medya deneyiminiz oldu. Birebir medyanın içinde olmadığınız zamanlarda bile medyanın aslında içinde yer aldınız. Şunu şöyle düzeltelim mi? Medyanın benim hakkında çok fazla deneyim oldu diyelim. Yani. yani bir çünkü bütün medya dediğine. patronlarının eşleri neticede benim moda atölyelerimde giyiniyorlar. Dolayısıyla deneyenler onlar. Ee, aynı zamanda ama sizin bir de program deneyiminiz oldu. Toplu yine programı. Evet. Radyo Öncelikle televizyon üst kurulu tarafından. Barbaros Şansal'ın Türkçenin esnek yapısından faydalanarak eşcinselliğe ilişkin espriler yaptığı ve bu espriler aracılığıyla da eşcinselliği meşru bir olaymış gibi yansıtmaya çalışıldığı kanaatine varıldığından dolayı ben bir uyarı aldım. Ee, ve bu tebligatın bana yapılması çalışıldı ama programın yapımcısı ve sunucusu Terziyema'ydı. Jeneriklerde bu yazıyordu. Dolayısıyla yasal olarak gene de bana bulaşamadılar. Peki program yayından kaldırıldığı zaman Ritun kararı ile yayından kaldırıldığı zaman siz medyadan destek alabildiniz mi? Hayır. Çok yakın yazar bir arkadaşım ki bugünlerde çok popüler jüri üyeliğine bile soyundu. Benim destek olarak bir yazı yazmak istediğinde bu belediye otobüsünde okunabilecek kalitede gazetelerden biridir aslında ve e, genel yayın yönetme de magazinden yetişme bir genel yayın yönetmeliğidir. O arkadaşımızın yazısı engellenip sen kendi özel hayatına baktendi. dendi. Bana sadece kaos GL'ye sahip çıktı. O nedenle ben vefa borcumu ödemek için de bugün burada onların emrine geldim. Bir de eşcinsel esprileri aslında basında çok yer alıyor, medyada çok yer alıyor. Ama bu espriler genelde heteroseksüel bireylerin ağzından eşcinselliği ve kadını birazcık aşağılayıcı bir şekilde... Aynen katılıyorum. Aynen katılıyorum. Peki sizce bunun çözümü nedir? Eşcinsellerin kendi mizahlarını yapması mıdır yoksa heteroseksüel bireylerin medyada bulunuyor? Ben bunu eşcinsel olarak bu mizahı yapmaya çalışıyorum. Ama heteroseksüeller içlerindeki kadını dışarı vurmak için buna mücadele ediyorlar. Bence prostat muayenesi olsunlar. Hayatın Renkleri Son olarak yeniden gazeteci Kürşat Kahramanoğlu ve profesör Dr. Melek Göregenli'ye dönüyoruz ve son yorumlarını alıyoruz. Mizahta eşcinsellere yapılan ayrımcılığı ve aşağılamayı önlemek için ne yapabiliriz? Bu ayrımcı mizah anlayışıyla mücadele etmek mümkün müdür? Bütün alanlarda yapmamız gereken şeyler ya da yapılması gerekenler burada da yapılacak. Sadece işcinsellere yönelik bir ayrımcılık yok aslında mizahta. Yani pek çok alana yönelik ayrımcılık var. Bu herhalde mizah üretenlerin de kendi homofobileriyle biraz yüzleşmek istemeleriyle mümkün. Biz belki bunu göstermek durumundayız. Yine altını çizerek söylemek istiyorum. Aslan mizahsız ya da şakasız bir... ...dünyada yaşamak istemiyor hiç kimse... ...ama şakanın ya da mizahın da... ...asla masum olmadığını unutmamız gerekiyor. Onların... ...bir içgörü kazanmaları gerekiyor. Dediğim gibi ben mesela bu tür örnekler var... ...ayrımcılığı karikatürize eden... ...ayrımcılığı bir mizah unsuru... ...haline getiren şeyler yapabilirler... ...onları da gülebiliriz. Ya da eşcinsellikle ilgili illa bir şey yapılacaksa... ...eşcinselliği de... ...sıradan bir cinsel pratik gibi görüp... ...onun komik unsuru... ...haline getirilmesi mümkün ama... Her üretilen yani her mizah üretiminde tıpkı diğer düşünce ya da sanat üretimlerinde olduğu gibi ayrımcı olup olmadığına dikkat etmek gerekiyor. Yani bu bir etik olarak da oluşması gerekiyor. Ben tabii şundan da yanayım doğrusu. Bu konuda çünkü başka alanlarda da bu, bu yok. Yani en büyük gazeteler çok ayrımcı hatta faşist bazen başlıklar atabiliyorlar. Yasal yolları da başvurmak gerekiyor. Çünkü kendi kendine eğer insanlar ayrımcılık... ...yapmanın ayıp olduğunu, suç olmayı bir yana bırakın... ...ayıp olduğunu düşünüp, fark edip... ...bir takım e, içgörü kazanmaya çalışmıyorlarsa... ...belki yasal yollara da başvurmak lazım. Yani belki eşcinseller mizah yoluyla ayrımcılığa uğradıklarında... ...yasal yollara başvurmalılar Peki, diye düşünüyorum. Belki eşcinsellerin bu işe el atıp... <gülüyor> e, ...kendi eşcinsellikleri üzerinden kendi mizahlarını yapmaları faydalı olabilir mi? O zaten oluyor Hı, fakat eşcinsel. şunu söylemek istiyorum ben Doğa. son söz olarak... Şimdi e, mizah çok güçlü bir silah. Hmm. Bunu hepimiz biliyoruz. değil de Osmanlı'dan beri evet. çok güçlü bir silah. E, mizahla e, devlet başkanları e, koltuklarından edilebiliyor. Çok güçlü bir silah ve insanları korkutan bir silah. Karikatürlere bu yüzden bir sürü hmm. şeyler açılıyor. Mahkemelere veriliyor. Onun için toplumun önünde olan, özellikle o şovları yapan e, hmm. programcıların... Mehmet Ali Erbil gibi o Zagay'ı yapan, evet, e, Okan, Bayülken. Okan Bayülken gibi insanların sorumlu olmaları lazım. Çünkü bu, evet. bu önemli e, mizah silahını kullanıp para kazanıyorlar, e, iyi kazansınlar. Gözümüz yok paralarında, Allah yardımcılar olsun. Ama bunu yaparken insanlara zarar verip, küçülten bir mizahı kullanmaları hiç hoş ve tasvip edilir bir şey. Yani tersini yapabilirler, ayrımcılıkla mizah yoluyla uğraşabilirler. Çok da komik çünkü. Aslında ayrımcılığın kendisi de çok komik. Ee, bunu komik unsuru haline getirebilirler. Yani biraz da ayrımcılara güleriz. Hayatın Renkleri Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu'nun katkılarıyla hazırlanan Hayatın Renkleri program dizisinin 10. bölümünün sonuna geldik. Bu hafta mizah ve eşcinseller konusunu Ege Üniversitesi Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı Sosyal Psikolog Profesör Dr. Melek Göregenli, gazeteci Kürşat Kahramanoğlu, Terzi Yamağı Barbaros Şansal ve yazar Mehmet Murat Somer'in katkılarıyla tartıştık. Profesör Dr. Melek Göregenli'nin de belirtmiş olduğu gibi hepimizin mizaha yani gülmeye ve güldürmeye ihtiyacı var. Ancak daha anaokulundan itibaren hepimize söylenen bir şey var mizahla ilgili. Mizahın sınırı karşımızdakini incittiğimiz, onunla alay ettiğimiz ve gururunu kırdığımız noktadır. İşte bu sebeple mizahın sınırını çizmek, tanımını yapmak gerçekten çok zor. Her ne kadar çocukluktan itibaren insanların fiziksel özellikleriyle dalga geçmememiz öğretilse de hemen hepimiz en az bir kez şişko, kel, gözlüklü demişizdir birilerine. Kimi zaman o bizim canımızı yaktığı için, kimi zamansa sadece çocukluğun verdiği acımasızlıkla. Şanslıysak utançla hatırladığımız bu anlarda, kimi zaman çevremizdekiler gülmüştür bu aşağılamalarımıza ve bizler de mizah sanmışızdır bu yaptığımızı. Kendimizi yüceltmek için karşımızdakini aşağılamanın aslında hiç de komik olmadığını belki de yıllarca hiç fark edemeden yaşayıp gitmişizdir. Miza işte bu sebeple çok gerekli olduğu kadar tehlikelidir. Birinin saçının sarı, pantolonunun gri, gözünün siyah olması ya da liberal, tutucu, sosyalist olması nedenli komikse kadın eşcinsel, biseksüel veya heteroseksüel olması da aslında o kadar komik. Türkiye gibi mizah yapmak için malzemenin hiç de eksik olmadığı bir ülkede ilkokul alışkanlıklarımıza geri dönmek aslında onca yılda mizah yapabilecek hiçbir şey yaşamadığımızdan, hiçbir şey izleyip okumadığımızdan başka da bir şey değil aslında. Hayatın, Renkleri. Hayatın Renkleri'nde gelecek haftaki program konumuz Sanat ve Eşcinseller. Radikal Gazetesi yazarlarından Fatih Özgüven, yazar Mehmet Murat Somer ve edebiyatçı Muratan Munga'nın konuk olacağı programda edebiyattan sinemaya sanatın birçok alanında eşcinselliğin nasıl yansıtıldığını konuşacağız. Son olarak programla veya program konusuyla ilgili her türlü görüş ve önerilerinizi bize yazabileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bize ulaşabileceğiniz elektronik posta adresleri hayatınrenkleri.com.tr ve kaosgl.org